Sabahlar, sabahlar, sabahlar, modern sabahlar başlıyor. Modernler evet, modern sabahlar ya ne zannettiniz? Modern. Bir daha yapsın bayılalım. Modern. Ama tam yapamıyorum. Tam yapamadım ya. Derken. Doğru. Günaydın sevgili dinleyiciler bir kez daha. Günaydın evet. sevgili dinleyiciler. Bir kez daha o zaman. Evet bir kez daha. Yeniden yine sizlerle birlikte olmanın haklı gururunu yaşıyoruz, yaşatıyorsunuz. Yaşatıyorsunuz ya bunları bize yaşatıyorsunuz ya aşk olsun sizlere. Evet Oktay Bey günaydın. Bugün arkadaşımızın tuşlaması üzerine maalesef birlikte olamayacaksınız. Evet. Bizlerle beraber olamayacak. Ama tabii ki bizler onun yokluğunu hissettirmeyeceğiz size. Ve gündeme bakacağız. Ve öyle atladığında bir şey evet. yapacağız. Yani evet. gündeme bakacağız ee, yine. Geçen gün senin verdiğin bir şey vardı. Ee, Rus bilim adamları e, delmeye devam ediyor diye. Aa, bir haber abi, Bakıyorum araştırmaya hopadanak giriyorsunuz. Yine aşk olsun demek istiyorum size. Evet. Özür dilerim far, senin önceden hani o haber değildir. Şu haber daha e, şimdi benim aklımdaydı hayır, hayır, falan dediğim şey var mı? Hayır hayır hayır hayır hayır. Tabii ki yok tabii ki yok tabii ki yok. Deniz seviyesinin yaklaşık 4 kilometre altında... Rus bilim adamları Antarktika'da... Eşelemeye devam ediyorlar. Eşelediler, eşelediler, buldular. E, ha dedim ama 12 gün demişlerdi. Geçen hafta demek ki ellerini biraz çabuk tuttular. Abi belli olmuyor nereden çıkacağı. Yani kazıyoruz biz demişler Rus bilim adamları. 12 diyoruz, 3 metreden çıkıyor, oluyor. Şans demişler ya. 4 kilometre biraz şey mi? Sen bir daha fazla bir şeyler söylemiştin gibi. İyi usta... Acaba bu kazanlar başka şeyler mi? Yok yok, 4 kilometre son 12 metreydi. İyi bir ustayla çalışıyorlar demek ki gündüz gündüzlü çalışınca evet, çarçabık bitiyor. Ne kadar güzel. Ve bulmuşlar 4 kilometre altında deniz seviyesinin. Tarih öncesi döneme ait devasa bir buzul altı gölünü ortaya çıkmış. Abo demişler. Buzul altı gölü... Bakayım. hakkında bir şey Bilgimiz söyleyecek misin yoksa devam Buzu, edeyim mi? Buzulu biliyoruz, gölü biliyoruz fakat şu ana kadar herhangi bir buzul altı gölüyle maalesef ilk defa karşılaşıyoruz. İlk kez, ilk kez, ilk kez maalesef ilk kez evet. Ondan sonra 20 yıldan fazla devam ediyormuş bu delme işlemi. Ee, bir dakika, o zaman 20 yıldan fazla deliyorlarsa yıldan ne kadar deler? 20 yılda 4 kilometre derdiklerine göre. Bir yılda kaç metre delerler, delerler, oktay delerler. Vay be, kaç kişi emekli etmiş yani bu? Tabii nasıl, çok, nasıl, çok nasıl ekmeği yediler ya. Sen? Ee, ama emekli olsak da gelip çalışıyoruz burada. Biz yani sonuç olarak sonucunu merak ediyoruz diyen bilim insanları var burada. Ne yapacağız bu Buzul Altı Gölü? Affedersin yani. Vostok Gölü. Tamam. İlk başta Buzul Altı Gölü. bir başlayayım. isim vererek başladık evet. buna. Ne kadar güzel. Pazar günü ulaştılar Vostok Gölü'ne. Hafta sonuna denk getirmeleri ayrı bir güzellik. Mangala Çoluk mı? Çocuk. Mangala mı gittiler acaba ya? Ne bileyim herhalde öyle bir şey yapmışlar Çünkü yeni bulunan gölde mangal yasak falan diye kimse kural koyamaz yani Maalesef. bildiğim kadarıyla. Evet. Yani öyle bir şey. Bir de buzul güzel de olur. Kar pikniği tipi bir şey. Valla böyle. Şu soğuk havada iğrensin diyorum Aa ya. Olur mu? Kar, kar üzerinde mangal daha güzel bir şey var mı ya? Kar üzerinde aşk başkadır. Bilim dünyasında çok büyük hezeyana yol açmış. Aynı zamanda heyecana da yol açmış. E, mangal dışında ben ne, tam olarak amneyomdum. Aslında mi ya? İşte 4000 yıllık buzul gölü bulduk dediği 4000 yıllık su buldular yani. T o zamandan kalma. Yani... Evet. Tabii. Şimdi şöyle bir taraftan bakılıyor. İyi su giden. ama yani su deyince de öyle lanet evet. hani iyi su bulmuşlar. Ee, öyle bir şey var doğru evet. Sonuç sonuç böyle işte buzlu altı olduğu bulundu. O zaman 20 yılın şeyinde sonunda ben elinize konuza sağlık ustam diyorum. Ya dünya yüzeyinin altında bilinmeyen bir yaşam varsa bu bize acaba diğer gezegenlerde yaşam olup olmadığını dair bir fikir verir mi He. diye düşünüp böyle bir heyecan almış. Bir tane olur. Japon prensesi vardı ya deyip duyuyordu. Japon Böyle prensesime. yer altında yaşayan medeniyetler var onlarla iletişime geçiyorum ha, diye. Ha evet. Böyle hafif arızaya bağlamış gibi de tam ne dediği de anlaşılmıyor. Prenses olduğu için de kimse de gıkını çıkaramıyor. Çıkarmaz. Öyle bir durumu vardı. Neyse hayırlısı olsun demek ki. O, yani ben kötü bir şeyle karşılaşacaklarını Buzul Gölü ile Japon prensesine yani. kim gıkını çıkarabilir diye Şimdi, bir kitap yazıldığını Tabii ki Babası. Japon İmparatoru. Ee, evet. O zaman devam edelim. Buyurun. Madem, buyurun e, Bay Apple'ın milyarlarca dolarlık servetinin kurucusu Steve Jobs bir tarafa o tutumluydu biliyorsunuz. E, ...toprağı bol olsun diye konuşalım o zaman. Hı hı. E, 20 milyarlık dolarlık servetiyle... ...20 milyarlık dolarlık... E, tam, ...tam ne tamlaması oluyor Oktay? Bunu bir bana açıklar mısın? 20 milyard zengin tamlama olur o galiba. Çok zengin tamlaması oldu. 20 milyarlık dolarlık e, servetlik falanlık filanlık derken... ...Google'ın kurucusu Sergey Brin de... ...hakikaten tutumluluğunun biraz daha ötesine geçiyor. Eşine şemsiye almak için 40 dolara kıyamıyor. Brian'ın eşi Ana. Bir parti elbisesini 100 dolardan ucuza bulduğunu söylüyor. İşin ilginci bu durumdan da şikayetçi değil. Karı koca 20 gece boyunca dolarcıklarını sayıyorlar. Mutlu Mesut Google'ın tadını çıkarmaya devam ediyorlar. Tamam da böyle zengin malı köşesi bu Fahir. Ya ben yani şey zenginin malı nasıl harcanır köşesi ya bunu atladık yani. Belki adam öyle yağmur yağdığı zaman şemsiye alma fikrine, fikrinden hoşlanmıyordur. 5 lira yani be, şey... işte yani, yani yağmur yağdı çünkü hep bütün uyduruk semisiyeler piyasaya çıkıyor yağmur yağdı. Anında ya. adam diye. adam haklı sonuçta ben diyor. Yağmur, yağmur yağmadan önce alalım demiştim anla şunu yani başlatma falan diye o olmuş yani tamamen şey. Ucuz alacak kadar zengin değilim diye bir lafı var zaten. Ulan daha ne kadar zengin olacaksın insan bir yani şimdi ulanlı mulanlı konuşuyorum. Yo konuş kimsin? konuş rahat ol yani Sonuçlu, çok özür günün ediyorum. yorumu senin bu yaptın. Estağfurullah ee, günün yorumu devam ediyor. Evet. O... Yalnız şu var, evet. e, ben geçen gün şey yaptım da bilmiyorum, e, hoşuma da gitti. Bir hayvan olacak olsam, hayvan olacak olsam değil de hayvan alacak olsam yeni bir isim buldum ben. Evet. E, umarım bir sorun yaratmaz. Benimle paylaştın ama ilk günkü gibi heyecanla dinliyorum seni. İlk günkü. Seni. Ya bir hayvanı falan olursa adını Google da Ben bu ara hayvan sahibi olmak için çok şeyim yok ama Google galiba bir hayvana çok yakışacak gibi duruyor. Ama şimdi bazıları da rahatsız olabilir. Evet. Niye? Yani insan isim konduğu zaman böyle bir rahatsızlık yaratıyor ya... Bunu cuma günü gündemeye, yarın gündemeye getiriyoruz. Bunu cuma günü konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, ama Her yani arama motoru, zaman arama motoru ismi konulur canım niye konulmasın? Hayvana önemli mi? Yani böyle bir hani köpek ismi. Mesela ki diye karabaş denmez ya. Hmm. E, karabaş köpek kaldı mı bilmiyorum ama. Google belge ee, biraz unisex bir hayvan ismi. Yunisex olduğunu şüphe yok da. Yani Yunisex ee, onu düzeltiyorum. Yunisex demiyim de şu şekildeyim. ...unitür Yunitür diyeyim. Anladım. Yapıyorum. Yani. Anladım. Türler üstü. Türler üstü bir şey. Ama yani yine böyle hani mesela bir, bir av köpeği bir olsa mesela güzel olur. Bir yani köper, hani av köpeği. Büyük şey. av köpeği. Git ara bul gel mesela. Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Evde oturan şey olsa... E <gülüyor> olması yerine. Hayır. Evet. Yani arayıcı tarayıcı köpek olsa daha iyi değil mi? Eğer bir köpekse. Arama tarama diyorsun. Arama, Arama tarama. Arama tarama köpeği olsa ne kadar güzel olur. Arama tarama köpeği. Bir şey de koyabilirsin aslında. Bu benim hoşuma gidiyor. Hem sempatik hayvanlara da koyabilirsin ufak tefek. Google Google Google. Bak, Google bak, Google. Google. Yalnız Ç şey yok içinde. Nasıl? Ya yani bir Ç şey, iyi bir köpek isminin bence içinde Ç şey olması lazım. Örnek verirseniz Oktay Bey hepimizi rahatçaksınız. Ee, yani kuçu kuçudaki ç şey var ya. O genel köpekte, bir... Köpeklerin en çok dikkatini çeken harftir o. Yani tabii bir, ki içinde şart çe. değildir. Bana bir e, köpek ismi söyle içinde çey olsun Oktay. Ee, i̇çinde ç. Ee, tabii süren başladı. Top aç. Oktay Bey yanıldınız bir saniye. Bir saniye size şey yapmak istiyorum Hayır boğma şimdi sokaklara boğma programı yani. ya sokaklara Daha önce da, ata boğmuştu Lazerimi bulamıyorum çünkü Lazerimi bulaydım iyiydi Ha, öyle bir şey. Ee, onun dışında bak e, yani ama yine de güzel Google. Hmm. Ama tabii yani Google oluyorsa bir evreni denge gelsin diye yine bir Alta Vista'nın da bir başka hayvana konması lazım. O zaten ilk aklıma gelen şeydi. Ben bunu Okta'ya söylediğimde Okta <gülüyor> Alta Vista'yı eğer bir kafeye koymazsa ben de sana söyledim. iki tane hayvan almalı. lazım. Evet, doğru. Alta ve Vista olmak üzere çok tatlı. Canım çok minnolar ya. Evet. Alta'nın oğlu Vista. Evet. Oktay Bey ama sizin de yani sabah sabah elimi alıştırıyorsunuz. Sıkıldım artık bu sorulardan. Sormayın bana bu soruları demiş. Kim demiş? Jennifer Aniston. Niye zaman eğleniyorsun sorusunu. Hayır bu. Brad Pitt de Angelina Jolie ile ilgili soruları bana getirmeyin önüme demiş. Ustundan 100 yıl geçti daha hala niye soruyorsun? Getiriyorlar. Hayır adresini. ya getiriyorlar. Getirirler. bazı Oktay. Bazı insanlar. El oğlu acımasızdır o, getirirler. Kutlamıyor yani böyle bir şey. Eski kocam ve partneriyle olan üçlü ilişkininle ilgili sorun. Vay vay vay sorun... eski kocam ve partneri diye mi geçiyor? Partneri Partneriyado. Bak ne kadar bir... güzel. <gülüyor> Biraz da yani şurada yabancı misyonuna yayın yapıyoruz yani. Anladım da yani. benim niye sokaklara kaçmama izin vermiyorsun <gülüyor> Oktay gazetenin altında kaldı San Francisco sokakları yani. ondan ötürü Aa, Bu da bana gelsin Hoşçakal <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kayıyorum ki ee, İstemiş istemiyorum bir türlü manşetlerden düşmüyor bu demiş Artık yemiş ya yeter ya demiş Eski sevgilim ve partneri Yeter demiş yani... Çok güzel bir kitap ismiymiş Artık yani gazeteciler de uzman olmuşlar yani hakikaten şey diye sormuşlar sizi en çok rahatsız eden yanlış yorum nedir diye konuyu direkt buraya getiremedikleri için Jennifer yüzüne yüzüne ha. böyle dolaylı bir şey o da tabii Jennifer Aniston'da böyle bir şey söylemiş yani yine konu yani oraya gelmiş hakikaten oh. bir Büyük... <gülüyor> başarılı. Okta çok hakikaten sabah sabah beni şey yapıyorsun ya teşvik ediyorsun. 6 yıl oldu ya. 6 yıl olmuş daha doğrusu. Yapma 14. ya dün gibi ya onların ben mutluluğunu o zaman daha e, eski sevgilisi olarak bile geçmiyordu. Angelina Jolie de partner, partnerlik konumuna daha gelmemişti. Gelmemişti doğru. O işte Mr. and Mrs. Brown filmi. Yaktı o kızı yaktı. ah Her o filmi seyrettiğinde. Brown dediğin Smith değil mi? Brown Smith. Smith Brown. Mr. and Mrs. Smith değil mi? Evet yani haf Smith ha Brown ikisi de sonuçta edem, hayır, az, az, bize edem, mal olmuş var, şeyler yani, değerler yani. değil mi? İyi hadi o zaman e, Kaiser e, Şefs'le devam edelim. Ondan sonra e, şey yapalım istersen okuyayım. Kaiser Başkan diye geçer. Kaiser Başkan diye geçer. Evet gerçekten Kaiser Başkan hoş bir eseri. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Gündeme bakmaya devam edelim arzu ederseniz. Şayet başka bir planınız varsa ona da uyum sağlarım. Teşekkürler. İsminin içinde çay şey olan... E, Hayvan köpek Sevgili isminim. evet... E, ee, köpeklerin isimleri geldi Öğlenmeyicilerimizden gelmiş de e, Yayına e, Yayında duyamamışız Yamaç ee, mı? Yok ya şimdi unuttum ben de bak söylenmiş bir tane Ne be? Çopur mu? Çopur, Çopur diye köpek ismi olur mu? Çopur diye surat olur Oktaycım Çopur surat Güleç yüz Sağlıklı bacak ver <gülüyor> Kaslı bacak diye geçer Kaslı fari. bacak parlak diş <gülüyor> Sağlıklı saç Hepsi <gülüyor> böyle diyorsun yani Hayatımız... O organlarımız <gülüyor> vücudumuz konuşuyor. Ya yani resmen vücudumuzu konuşturuyoruz. <gülüyor> Ay onların dili de olsa bir konuşsa neler neler söyleyecekler. Çok mu hiç köpek ismi olur mu ya? Çopur. <gülüyor> <gülüyor> Çopur değildi o zaman ya. Çünkü sadece zaten... Çomar olabilir Çopur... mi? Çomar olabilir evet. Evet. Çomar. çomar olabilir. Bu arada bir galiba bir dinleyicimiz hatta. var var evet var var. Demin arayan büyük. Var var gir, vir vir vir vir evet buyurun. Günaydın. Hani vardı. Hani vardı. Hani vardı. Özür dilerim. Şamara duyunca ben de de şafak attız. Yok orada bir çopur. uzun konuşmalar devam ediyorlar. Çopur galiba. surat. Çopur surat köpek ismi olur mu çopur surat? Ee, olmaz. Çok, çopur suratlı köpek olmaz maalesef. Maalesef diyoruz. Evet. Yeterli. Peki başka bir şey soracağım. Ee, sana özel yani eğer özel olmazsa cevaplamanı istiyorum farz. Lütfen buyurun. Benim artık özelim mi kalmış yoktan? En son şemsiyeyi ne zaman kullandın? En son en son ee, en son şemsiyeyi ne zaman kullandın? Daha doğrusu şemsiyeyi en son ne zaman kullandın? Ya gene böyle Daha bir... doğrusu şemsiyeyi ne zaman en son kullandın? Teşekkürler. Anlaşıldı Oktay. Anlaşılmıştır <gülüyor> umarım. <gülüyor> Anlaşıldı. İstanbul'da kullandım. Evet. 5 lira verdim aldım. Yağmur yağancılık yağmur, güvensiz hissettin, bir anda, çıplak gibi hissettin. Bir anda çıplak gibi hissettim. Hatta tığ teberdim. O yüzden almak zorunda kaldım. Kıydım paraya, bir çılgınlık yapayım dedim. İstiklal ee, Caddesi'nden gidip. yağmur yağarken Aynen aldım. öyle İstiklal Caddesi. Biliyorsunuz zaten ben yine İstiklal Caddesi'nin bir köşesinde kıldırılır şey yaparım, beklerim yani. Ne kadar güzel ya? Yani. Ne zaman bu İstanbul'a en son gidişin? Yok canım en son dediğim hani bir iki yıl oldu. Ha öyle mi o kadar o kadar ben şemsiye kullanamam yani. İşte evet yani. Yani ya. Yani şemsiye şey kullanmak için Google'ın nasıl patronuna... bahsediyor böyle saat takamıyor ya. Ben de aynı şekilde şemsiye kullanamadım. Bazıları yani. Mesela. Mesela Oktay Demirci. Mesela Oktay Demirci. Yani ben de çok özendiğim ama yapamadığım bir yapamadığımız, şey. Yapamadığımız. O kadar özendiğimiz ve yapamadığımız Şimdi şeyler Şimdi yani o Google'ın patronunun e, şeyinden, cimriliğinden olmayabilir. Belki adam kullanamıyor. Belki yani karısı istemiş sen Karısına yani sen kullanamıyorsun diye. Karına da niye? Doğru gerçek. Hayatı karısı. zehir ediyorsun. <gülüyor> karısı istemiştir. 40, dolar, 40 liralık şemsiye ki dolara vursan 20 dolar bile etmez. Yeri geliyor bir Hiç. gecede kazanıyorsun o parayı. İki kişi search etse affedersin arama yapsa. Zaten ara takır takır Sırf mu sana. Sır şemsiye diye arama yapanlardan gelen <gülüyor> Evet, bir söz üstadımızı az önce kaybettik. Yine tek başıma kaldım. Ya <gülüyor> gel. Buradayım, buradayım. Hayır. Mars'ta iki okyanus bulunmuş. Onun müjdesini de verelim. Ee, ne tip okyanuslar diye soracak olursa. Abi olursan... bu su bulunca sevinç nedir ya? Hepimiz çölde mi yaşıyoruz? Ne oluyor? Nedir yani? Öbürü orada Rusya'da eşeliyor buluyor buzul gölü diyor. Bulduk, bulduk diyor. Bir mutlu oluyor. Mars'ta iki tane 2 gram su buluyoruz. Anam diyoruz. Su yok ortada. Yani ha. okyanus bulunmuş derken yani Kursuz susuz nasıl? okyanus. Susuz. Yıllar önce. Susuz okyanus nerededir? Cevap <gülüyor> veriyorum Mars. <gülüyor> evet gerçekten <gülüyor> bilmecelerle dolu dünyamızda ee, nelerle karşılaşıyoruz? Ee, milyarlarca yıl önce var olmuş iki büyük okyanus. Ya arkadaşım. Ama su yok. <gülüyor> evet. Ee, ama şeyi var. Yatağı var. Ne dedi? okyanusun var. durduğu yani yere yatakta dönemde? Yarın yatak öbür gün nasıl? oraya güzel yatağı. Okyanus, Okyanus yatağı. yatağında? Okyanus yatağında mesela şey somon füme. Şey o neydi bu? Ne Okyanus o? Yengeç. yatağında yengeç. İyi, vay çok teşekkür ediyorum Okta'ya. Yengeç'in ee, taklidi. Şey diye mi seviniyoruz? Yarın öbür gün biz oraya su götürdüğümüzde yatağı yeri hazır diye. ...orayı biz güzelceme doldururuz... ...okyanusumuz hazır diye mi acaba bir... ...neşmeleniyorlar? Burada zamanında okyanus yatağı olduğuna göre... ...zamanında okyanus vardı. Vardı. Bir şekilde burada demek ki... ...kaç milyar yıl önce olsa da... ...4 milyar yıl önce olsa da... ...bir zamanlar su varmış burada demek ki. Ha. Ya Niye? bu da bize en büyük neşme oldu. Bir zamanlar buralar kompili suydu. Peki bilim insanlarının cevabını aradığı... ...en önemli soruysa şu. Peki bu su nereye gitti? <gülüyor> İşte bizim de aklımıza o geldiğiydi zaten. Ya işte bak bilim adamı gibi adamım ya yani. Kafa direkt şey çalışıyor yani. Gezegenin üzerindeki su yaklaşık bir e, milyon yıl süre içerisinde donup toprağın altında kalmış olabiliriz. Nasıl donuyor üstüne tabii rüzgarlarla topraklar geliyor geliyor Şimdi yapıyor, geliyor. Bu cevabı kim vermiş ya bu cevabı? Bilmiyorum Oktay. Biz... Bilmiyorum o arkadaşlarla tanışmak da istemiyorum çok açıkçası. Veya demiş buharlaştı. Başka bir açıklaması olamaz çünkü Bu işte atmosfere karıştı ama Şimdi yeni iddia o Hani biliyorsun bir hatırlar mısın Bir ara Mars'ta koşan bir şey vardı İnsan mı hayvan mı Maymun gibi bir şey mi? Ha böyle bir Tam hatırlamıyorum. Bir şey. Tamam Ko tamam anladım. Hatta bir Marslı gölgesi diye bir şey çıkmıştı. Marslı gölgesi Marslı tam anlamıyla yani insan evet, tamam, gibi. Tamam tamam tamam. Öyle bir şey yani o, o tartışılıyordu. Onun O, o adam günah o keçisi mi seçildi? O taş oyunuymuş, o gölge, gölgeymiş gölge falan, oyunu. falan filan diye böyle bir e, sonuca var Mars'ta gölge oyunları. <gülüyor> Ay bir San Francisco sokaklarımı çalsak ne yapsa? Tamam Fahir. Ya ben de seninle gelecektim. Çok hızlı kaçtı lan. Ben. Oktay beni sen devam et. Ama Fahir, Mars'taki bu gölge oyunu değil, ayak oyunu olmasın. Oktay buna atlarla beraber <gülüyor> San Fransızko sokaklarında koşmak <gülüyor> gerekir. Bir ilk gerçekleşiyor şu anda yayında. Çevremde kimse kalmadı. Hepsi atlara binip San <gülüyor> Fransızko Fransız Fransız sokaklarına gittiler. Aman ne güzel, aman ne güzel. Şöyle gündemimize bakalım. Şöyle bizi neşvelendirecek, umut verecek bir şeyler. Hafıza mesela. için, kafeinsiz için demiş. Neyi? Uzmanlar, kahveyi. Kahveyi. Ben onu kafeinsiz içtikten sonra, sonra ne anladım? Ben bir kafe e, kahve içmekten... Unutuyorsun demiş ama. Ondan sonra unutuyorsun demiş. Çünkü kahvede biliyorsunuz kafein, çayda da tein maddesi vardır Oktay. Bilgilerimizi tekrar bir tazeleyelim istedim ben Doğru ee, Araştırmacılar kahvenin beyin hastalıkları ya da yaşlanmaya bağlı unutkanlıkları e, Belliği güçlendirebileceğini falan filan böyle bir dezavantajı olabileceğini O yüzden de e, kafeinsiz tercih ederseniz çok daha mutlu olursunuz Kafeinsiz kahve ne kadar çirkin ne kadar yavan bir şey değil mi ya Benim bildiğim Ege bir ara bir getirmişti Abi size kahve getirdim diye 40 yılda bir getirir ya Sonra onun da kafeinsiz kahve olduğu ortaya çıktı Niye şimdi gıyabında konuşuyorsun ya? Adam kahve getireyim diye Gıyabında nerede ya? Niye sen, niye sen öyle diyorsun? Öyle, öyle deme ya. ya. Getiriyor adam yine Adam yani, bana kafeyinsiz kahveyi içirdi mi içirdi. Ben buna ilendim mi ilendim. Yani yeri geldiğinde söylemekte boynumun borcu Tabii çok Tabii ki ederiz. yani getirdi. ilendik mi ilendik tamam mı doğru ama... Yani öyle az getirir, kırk yılda bir getirir falan öyle bir şey yok. Oh. Zaten kendisi de sevmiyordu ama. Yani öyle bir şey var kafesiz kahveyi. Ee, ama hastası olan da var demek ki ya. Diğne yani Yoksa sağlık mı? şeyinden dolayı mı mecbur seviliyor kafeinsiz kahve ya? Yani bilmiyorum. Hem kahve seveceksin, hem kafeinsiz içeceksin, hem de kafeinsiz kahvenin nasıl o zor biraz gibi geliyor. Ee, ben biraz daha konuyu değiştirmek istiyorum. E, sizce de e, sakıncesi yoksa ne tablet demek? geldi, hayat değişti. Oktay. E, 120 öğrenciye tablet dağıtıldı pilot okullarda. Ee, yani bu İstanbul'daki okullardan bir Sınıfta bir çocuklar, bir coşku, bir heyecan, bir şey böyle ellerinde. Ee, çantalar evde, kitaplar rafta, kara tahta tebeşir yok. Efendime söyleyeyim bir çılgınlık. Biraz oyun yükleseler onlara var ya çocuklar hakikaten hastası olacaklar. Angry Birds falan mı? İşte Angry Birds. Ben Ninja Fruit'su tavsiye ediyorum. Onda baya bir zevkli oluyor. Öyle başlasınlar küçük al alıştırmalarla. Çünkü insanın bir süre alışması gerekiyor. Evet. Ondan sonra e, isteklerine göre oyunlar yüklenebilir. E, çok az o zaman okul bitmez ya. Okul bitmez. Okul bitmez. Okul, bitmez. O, okul daha zevkli hale gelebilir. Bunu eve götürmüyorlar herhalde. Yok zincirle bağlanıyormuş şeylere. Yok canım götürüyorlardı niye götürmesinler? Götürmüyorlar mıymış? Götürmüyorlar Kimi mı? karşılığı veriyoruz demiş. <gülüyor> Kimliği veriyorsun? Büyük ihtimalle götürüyorsun. 120 öğrenciye verilmiş? Biraz azmış. Ya işte 120-120 yavaş yavaş 15 milyonu bulmaya çalışacağız. E bir kıskançlık yok mu şimdi o Hı -hı. okulda 120 öğrenci diğerleri 120 öğrenci Her sınıflara mu? verilmiyor işte. Zaten Oktay yani biliyorsun... Fatih büyük sınıflara mı veriliyor? Sınıflarım. var o okulda? Ya büyük sınıflara değil işte. Atıyorum... E, beşinci, pilot. Pi, pi, pilot sınıflara veriliyor. 5. 9. mesela atıyorum. Şu anda rakamlar afaki olabilir. Öyle öyle her sene her sene şey yapılacak yani... E, Arttırılacak. projeyi ben çok da ortaya yaymak istemiyorum ama isterseniz Avrupa'da hortlayan yeni bir salgından bahsedebiliriz. Buyurun Fahri Bey. Hortlayan salgınımızın adı kızamıkmıştı. Ee, Hadi canım. Tabi kızamık hortladı mı? Avrupa'da kızamık yeniden hortladı. Ee, şey. Kimden çıkmış? Ha? Nereden? Hangi ülke sorumlu? Öyle bir şey günahketisi yok mu haberde? Afrika ve Avrupa'da mı? İzlanda son ya da Yunanistan. Abi kesin Öyle, onlar, bak ben onları onlara kabak patlayacak kesin ben size söyleyeyim. Yunanizde. Bunlar fakir ya ondan bunlar şey oldu falan diye günah keçisi olarak Yunanistan'ı evet. seçecekler eminim ki. Ama nereden olduğu belli olmuyor. Ee, bu arada ben biraz kızamık hakkında bilgi vermek istiyorum. Bana kızamık virüsünün adını söyler misin? Çok sempatik de bir ismi var acaba. Hadi ya. He. Vallahi ya yani bir virüse verilecek en sempatik bir iki isimden bir virüsler genelde sempatik olmuyor biliyorsun. Neymiş adı çok merak ettim. Morbili. Morbili mi? Morbili bili bili diye e, çağırabiliyorsun e, virüsü. <gülüyor> ya tamam elim kolum dolu sevgili dinleyiciler bir tane borcum olsun San Francisco borcum olsun size. Ee, Canımızın istediği zaman San Francisco sokaklarına kaçma imkanımız var cebimizde o ne kadar güzel. O cebinizde dediğiniz andan itibaren rahatlıkla San Francisco sokaklarına kaçabilirsiniz. Morbili miymiş yani Morbili? Morbili'ymiş. E, 2010 e, yılında yaklaşık... E, bir hortlama şey başlamıştı işte yani Allah yaklaşık Allah. rakamlara boğmak istemiyorum da e, 2010 yılında 339.845 kişi de kızamık virüsü tespit edildi. E, i̇yi. iyi bence de iyi. İyi bayağı iyiymiş. Valla neden diyorlar işte sosyal nedenler falan filan diyorlar yani. Sosyal nedenler hmm. gelir adaletsizliğine bağlanacak ben sana söyleyeyim faim Dini nedenler falan da yazıyor Oktay'da oralara çok fazla girmek istemedim ben. <gülüyor> Onun derinlemesine e, dini ve sosyal nedenler etkili olduğu düşünülüyor. E, 2015'e kadar da aşılama kampanyası başladı. Aa tekrar Avrupa'dan. o şeyler mi dönecek yani Zeki simitrak Semitler şeyleri mi dönecek? Çocuklar aşı olma hazır zaten bizde onu bir tercüme, bir, onu bir nesil, nesil, nesil bilmiyor ver. çünkü Fahir. Yani onu hakikaten bizim nesil bizim nesil biliyor değil ya, mi? Sağlık neslin bir... için muhakkak bir kere bir aşı kampanyası şeyi senelerden birer kere de. dönmesi lazım. Tabii yani bunu biz bence zeki Allah Semitin hak ziyade gençleri yol açım e önü açılmalı neden senle ben olmayalım diye kampanyalarını tanıtan mı tabi ya yani bir şöyle ufak bir kuple yaparsan Aynısını mı yapacağız yoksa kendi özgün senaryomuzu mu yapalım? Yok o bir tane şiir okuyan çocuk vardı ya hatırlar mısın Zeki Aa Onu sen yap Fahir ya. Her çocuk olmalıdır. <gülüyor> evler açılarla dolmalıdır. <da> <gülüyor> minik, mini minik. Onun yanında Miltin Akpınar var mıydı o, yoksa vardı, Zeki Alasya'nın solo çalışması mıydı? Yok yok onda röportaj yapıyorlar. Röportaj abi. mı? Tamam ben de röportaj yapan... Evet şimdi minik bir kardeşimiz var ve aşılamayla ilgili hemen girdik yalnız kafadan. Girdin <gülüyor> mi bilmiyorum. Ya var. girmese miydik belki de girmeseydik daha mı hayırlı olurdu. <gülüyor> İstersen çalışalım girelim. Evet biz size çalışalım da girelim. Bir onu çalışalım. Bir onu çalışalım. Bir, bir de... de o şeye eşek tepti diye biten. Çocuklar aşı olmaz zeytuna zeytun komik, yapmayacağız mı? En komik yerini söyledim ya. Hadi ya valla hakikaten. En, en vurucu yerini söyledim yani. Oktan ne yapıyorsun ya? O zaman öteki yapalım. Çocuklara şey olmaz diye bir tane. Ona ona çalışalım. Zeytuna zeytine mi? Yoksa aynı mıydı onlar? Hayır canım. Yarma aş, karma aş. İki tane. Tamam bir çalışalım, bir toparlayalım, dönelim. Onu bir toparlayalım, dönelim. O zamana kadar ne dinleyelim ama? O, o zamana kadar kimse kızamık olmaz. Olmamaya çalışmayınız da. Onu o şekil yapalım onu o diyor şekil Oktay yapalım. Demirci. O zaman ben de sizi şöyle bir yapıyorum. Günaydın. Günaydın, aydın dündün... Günay aydın... Ay, dün. ay, ay, ay, Oktay güzel bir şeyler söyleyerek başlasaydın. Keşke Yeni Saat'e böyle bir imkanımız varken bunu böyle değerlendirdin. Değerlendiremedim ya doğru. Bilemedim bilemedim bilemedim... bilemedim gururum, gururum engel oldu. Gitme kal diyemedim. Yeni saatin başından bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. 9-12 yaptık saatimizi... Bugün yine Ege'nin deyimiyle Apron Jet doğrusu Apron Havacılık'tan. Yok Apron Jet de doğruymuş. Var. Apron Jet de mi doğru? Apron, apron jet. jet değil de Apron Jet diyelim istersen. <gülüyor> apron Jet'ten sizlere Jingo vereceğiz. Jingo'lar da atacağız. Jing, jingo'nu ne diye düşünecek olursanız girin bakın Jingo'nun ne olduğunu. En güzel şey, Sevgi'nin en güzel göstergesi Jingo'ymuştu. Jingo e, atacağız. Onun dışında dinleyicimiz... E, çok değerli dinleyicimiz Ayça Kumluca'nın e, Deney adlı kitabı. Deney adlı. Das Experiment, diye, e, Almanca bu, das Experiment güzel diye... Almanca'ya çevrilmiş halinde Das Experiment filmi evet. var onun zaten. E, güzeldi filmdi açık söylemek gerekirse. Enteresan bir şekilde filmden sonra çıktı kitap. Hı -hı. Ve uyarlama olmasına rağmen hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Bana da çok... Tamamen isim benzerliği. Is i̇sim isim benzerliği. Benzerli. Sadece isim benzerli. Bunları vereceğiz sevgili dinleyiciler. Ee, tabii ki kimlere vereceğiz? Tabii ki sizlere vereceğiz. Ama neye göre vereceğiz? Kime göre vereceğiz? Onu da isterseniz şöyle bir bakalım. Bugün gazetelere bakarken bir de baktık ki ne görelim? Aa bugün ne günüymüş ne günüymüş? 9 Şubat sigarayı bırakma günü. Ne kadar güzel. En güzel gün e, sigarayı bıraktığımız gündür diyoruz. Ve e, bu kalıpta bir istisnayı yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Evet ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz ve yaşatıyoruz sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla da bugün sigara bırakma üzerine isterseniz biraz e, hem biz kendimizi e, teşvik edelim ve bu teşvikimizi de uygulamaya geçirelim. Bugün Dünya Sigara Bırakma Günü. Bugün itibariyle e, sigarayı bırakan bir dinleyicimizi Apronjet'ten... E, Cingo'lar. Yok, yok. Bugün, bugün, ya Bugün olmasına gerek yok ya. yani bir yakın dönemde, olması da bizim yakın için. Yakın dönemde bırakmış olan dinleyicilerimiz ha Bırakıp var. başlamıştır. Şimdi onlar da şey değil mi? Onları da tabii teşvik etmek lazım. Ne kadar bıraktılar ne yaptı? Biraz e, sigara üstüne mi konuşmalı? Yoksa hiçbir şey yok Olur. İstersen sen beni stüdyo konuğu al. Evet. Ee, ben canlı stüdyo konuğu senin konuğun mesela dinleyicilerimiz de var görüşleriyle katılmak isteyen falan deyip o dinleyicilerimize de söz verirsin. Tabii. Ne dersin? Tabii ki. Sigarayı Bırakanlar Evet sevgili dinleyiciler bir kez daha Sigarayı Bırakanlar Köşemizde. Çok değerli konuğumuz Oktay Demirci ile beraberiz. Sevgili Oktay hoş geldin. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Ee, ne söyleyeceksin Sigarayı Bırakanlar'da bu hafta? Ee, çok güzel çok bu konuya değindiğiniz için size çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, ve e, yalnız değilim diyorum. Benim söyleyeceğim şey bu kadar Pek çok sigarayı bırakan arkadaşım Pek çok sigarayı bırakan dostum Ve pek çok sigarayı bırakan dinleyiciniz olduğunu ben inanıyorum Onların da telefonla bağlanmasını Bu konu hakkında konuşmalarını istediğimi bir kere daha söylüyorum 210-30-30 telefon numaramız sevgili dinleyiciler Alo. Yalnız değilim diyorum evet. Yalnız değiliz diyor Oktay'ın çığlığına bir ses veriyor Günaydın kimle görüşüyoruz Günaydın Nazlı Nazlı Hanım hoş geldiniz Hoş bulduk. Ee, Sigareyi mi bıraktınız? Yoksa bırakacak mısınız? Şimdi bırakmıştım. Evet bırakmıştınız. Peki, başladınız mı tekrar? Başladım. Ama şimdi spora da başladım. Bütün hayatım değişti ve de Bir dakika tamam. Ne zaman bıraktınız? Ne zaman başladınız Nazlı Hanım? Şimdi üniversite 2'de zaten sigara içmeye başladım. Evet. Ondan sonra... Kötü arkadaşlarınız edersin. yüzünden mi Nazlı hep, hep Hanım? Arkadaş hep şehrin arkadaş çevreniz. evet. arkadaş Evet. Buradan Alper'e sesleniyorum. Oh. Böyle biz ikimiz ortak paket alıyorduk. Ondan sonra o daha fazla içmeye başlayınca hırslı yaptım. Kendi paketimi kendim alırım oh, ben de. Nazlı Hanım, şey ne oldu? Alışıncaya kadar Alper size bedava verdi. Alıştıktan sonra siz e, annenizin bileziklerini satarak mı sigara almaya başladınız? Bileziğe kadar gelmedim de işte... Oralar, oralar daha şey yapar Evde, o biraz e, Evdeki limonları falan zattırmış. <gülüyor> <gülüyor> evdeki limon... Bir şey i̇şte kötü, arkadaşlar, kötü, Yalnız, kötü arkadaşlar, kötü Kötü arkadaşlar, kötü çevre. Ben ilk defa bir isim telaffuz edildiğini duyuyorum bu konuda. Alper Başar. Oha işte Alper bak. Başar. Yani mı? günah keçisi Alper <gülüyor> Başar. Günah keçisi. Valla yani artık nasıl... Görüşüyor musunuz hala Alper Bey'le? Maalesef görüşüyorum. Sonuçta sigara bizim ortak bir paydamız Ne yani. Hala görüşüyoruz. Yani orada ya ikinizin de yani... düşmanı, e, düşmanımın düşmanı dostumdur diyorsunuz. Sigara sizin düşmanınız, e, düşmanınız da düşman olunca falan oradan bir dostluk. Hiç, <gülüyor> evet, hiç olmadı bence. Bence de olmadı. Yani... Biraz kastırdım işte yani. <gülüyor> hiç, hiç, hiç olmadı da. Ne kadar bıraktınız peki Nazlı Hanım? 9 ay bıraktım. Dokuz ay bıraktınız. Hmm. Elinize konuza sağlık 9 ay yanınıza kader. Peki, peki. tekrar başladığınızda tez... Alper var mıydı yanınızda? Aman olmaz mı ya? Tez yazarken gene başladım işte. Evet. Bir gerçekten e, e, Alper sorumlu galiba. Ben Alper'den çıkarmak istiyorum olayı. Evet. E, Nazlı sen <gülüyor> sorumlusun demek istiyorum ama hayır hep dönüyor dolaşıyor <gülüyor> Alper'e gidiyor. Geliyor. Hayır konu. Yok yok şimdi gerçekten şaka bir tarafa da... E, bugün şey bırakın için. o zaman evet. hadi Nazlı Hanım. Bugün bırakayım değil mi? Bugün, bugün evet. ne alakası Sorun var? Olarak. Bugün Perşembe ya. Bugün... Ya pazartesi bırakılır ya Cuma. Ha bence bugün Benim, evet. Bir şey diyeceğim. Benim Burcu'ma göre bir şeyi başlamaya da bırakma gidiyorum Çarşamba. Ben ha. ancak haftaya Çarşamba. Nedir Burcu'nuz efendim? efendim? Başak. Ha. Teşekkür ediyoruz Nazlı Hanım. Hoşçakalın. Başak diyorsunuz kaçarak San Francisco sokaklarına gideceğim elim kolum dolu öyle bir durumdayım. Hayır yani insanlar burçlarını belirleyemiyorlar yalnız. İnsan... Belirleyemedikleri şeyler yüzünden ayrımcılık evet, hem, var. Evet ben kendimi seçtim. Ayrıca bence çok daha sevdiği burç pardon da. Ya yok pardon. Neden par yani başkanın ne şeysini gördünüz da, Ben de anlamadım yani. Ben onu, ben onu soracağım Nazlı Hanım. Siz hiç şey yapmayın. Ben teşekkür. hayır soracağım onu. Nazlı Hanım hoşçakalın. Teşekkür Başka ederiz. Efendim. Hadi bırakın da haber verin bize bıraktım diye. Evet bırakın da haber verin diyor. Bırakın ha. yok. Verin, 9 Adoslar. Şubat sigarayı bırakma günü e, bugün dünyada yaklaşık 1,5 milyar, Türkiye'de ise 17 milyon kişinin sigara içtiği e, tespit, edildi. tespit edildi. Ve hepsine ceza kesildi. Aynı anda. Günaydın efendim. Günaydın Melike öğretmen ben nasılsınız? Ay Melike öğretmenim iyi siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ha, i̇yidir inşallah hayat? İyi güzel bir yaramazlık yok. İyi anda, olup gidiyoruz Melike Açıldı hocam. Açıldı okullar. Ha açıldı ama açıldı evet. Evet Melike Hocanın bu, <gülüyor> bu konudan bahsedeceği coşkusu bu coşkusu gerçekten geleceğe dair ümit verdi bizlere. <gülüyor> Açıldı evet, evet açılmaz o asıl açıldı. Anne iki bin üçte sigarayı. İki ne kadar güzel? Niye bıraktınız peki ve ne motive etti sizi daha doğrusu? Niye bıraktın? Ev, evlat sahibi olmak istiyordum bıraktım. Evlat sahibi olmadan bıraktım. Ne kadar olmadan? Yani ne kadar olmadan önce bıraktınız daha doğrusu? E, 3-4 ay önce bıraktım. Faydası oldu mu evlat diye... sahibi olmanızda Melike hocam sigarayı bırakmanız? Olmaz olur mu? Bir daha da hiç başlamadım. Vallahi, bravo. 3 Mart 2003'ten beri Ağzınıza Ağzını, sigara sürmedim. Evet. Yalnız, hep kulak arkası. Hep kulak arkası atar Melike Hoca. Hiçbir yere sokmadım Allah aşkına. Aman ne kadar Vallahi güzel. Valla şey, 3 Mart 2003'te e, bu tarih 1500-800 yılda bir falan gelecek diye bir şey vardı. Çok anlamsız geliyordu bize ama 3 Mart 2003 tarihi gerçekten çok anlamlı bir tarihmiş Melike öğretmen Sigarayı bıraktığı tarih olarak. Kadını? Evet. 03-03-03-03. Evet. 03-03-03-03-03'de bıraktım. Valla o tarihi anlamlı hale getirmiş. Yalnız e, bırakma. İçleyenlere tek tavsiyem Hı. Yok işte 2'ye düşüreyim 5'e düşüreyim Yarın pakete düşüreyim işte Bugün sabah içmedim öğleden sonra içeyim Falan öyle bırakılmaz o meret Bıraktım diyeceksiniz bir daha içmiyorum Diyeceksiniz ve asla içmeyeceksiniz Son sigarayı elimizde mi söndürecektik Öyle bir uygulama yoktu değil mi Melike hocam Yok yok e, Ben 12 gece 12.30'da içtim Bu son sigaramdır dedim O gün bugün bir daha Peki, içmedim Peki Melike hocam ben de şeyi soracağım 3 Mart'ı e, ne zaman belirlediniz? Yani böyle daha önceden mi belirlediniz yoksa son sigarayı içerken? Hayır hayır. Bu artık hayır, son sigaram güzel. olsun Allah kahretsin diyerek evet, mi söndürdünüz? Evet, evet. Tamam benim mesela taktiğim de şeydir. Yani 15-20 gün öncesinden bir tarih belirlemek. Hayır yani. hayır hiç öyle bir şey yapmadım. Ha, Ama şey çok sağlam içemedim. Hani söyleyeyim öyle hani e, bu benim son sigaram deyip de e, demek ki az içiyormuş izlenimi yarattı. Öyle çok değil tabii canım. Içerdim. Yok zaten az çok bunun fark etmez. Yani aynı şekilde zor bir süreç o. Ee, ağır içiciydim diyor. Ama yani artık yani. hiç tadı yok ya. Hiç eski çok sigaranın sahip. tadı kalmadı Ta tat diyorsun. Tatmayın zaten Melike hocam ne kadar güzel kaç sene geçmiş üzerinden. Yok ben da şimdi içenleri acıyorum. Yok burada içilmez dışarı çık. Yok burada iç şurada içilmez dışarı çık. Evet. Babadan saklı gizli sigara içmek e, içmişsinizdir. Hep babadan saklı gizli ben de içmiş. tadı olmaz olsun. Ya genelde... evet o ayrı bir konu ama yani sigara tabii ki kimse içmesin. Ama içenler içinde o tip fırsatların yaratılması da ayrı bir konu. Yani evet o gerçekten evet, yani ben de kullanmıyorum ama o tip şeyleri... Evet, biraz buraya çık, tükaka buraya çık. Aynen öyle. Diyorsun, dışarı çık. Yani bu da e, çok hoş olmayabiliyor evet, zaman. Evet. Aynen öyle ben de katılıyorum size çok doğru söylediniz ama... E... İçmesinler. içmesinler. İçmesinler biz de onu diyoruz İçmeyin şu dakika mı diyoruz? Melike Ay, hocam teşekkür, teşekkür ediyoruz. Buradan sesleniyorum. Bırak İçmeyin bırak. Artık. İçmeyin. İçmeyin. İçmeyin artık. Eç, eşinize Benim üçüncü... sonunda kanserden öleceğiz zaten neden hızlandırıyorsunuz bu süreci Hiç. ben de onu anlamıyorum. Melike hocam bize ileriye dair umut verdiniz sağ olun sağ olun <gülüyor> sağ olun diyoruz. <gülüyor> Hoşçakalın. Bu arada sizi doğum gününüz düşürdüm ama işte son dakikalardı beni bağlamadılar Size Allah da bizim ömüyorum, belamızı verdi. Seviyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Biz de sizi Çok sağ olun diyecektim. Biz de sizi seviyoruz. Ee, İyi nice nice mutlu yaşları inşallah. Sağ olun. Hoşça kalın Medike hocam. Hoşçakalın. Hoppa! Yani eşine dikkat edersen içmeyin diye hitap ediyor. Yani çok mesafeli bir iz diyor. E, diyor. Yani e, gerçekten e, incelenmesi lazım. Olumlu <gülüyor> anlamda bir örnektir. Günaydın. Good Günaydın. Günaydın. Oo hoşça kalın. Evet. Bir merhaba ve hoşça kalın adlı <gülüyor> da <daha> burada e, <gülüyor> sonuna ila, geldik. Sonuna gelmedik canım. Alıyoruz dinleyicilerimiz Alıyoruz, orada. Alıyoruz değil mi? Yani yani her yanlar yani telefon alev alacak diye korkuyorum. Yani sigara elim... sadece içenler için değil, e, yanında duran, e, dumanı soluyanlar için de sağlık tehlikesi oluşturuyor. Pasif mi diyorsun Oktay? Pasif. Biz bir saniye. Buyurun. Bir evet bir pasif içici hattımızda. Günaydın <gülüyor> efendim. Günaydınlar, merhaba. Merhaba, pasif içici misiniz? Ee, yani hem pasif içiciyim, hem normal içici gibiyim de. <gülüyor> Arada bir durumlar söz konusu yani. Peki, isminizi verir misiniz bize? Bahşeler ee, misiniz? İsmim Burak yanlış aldılar. Ya. Ben Murat diye aldılar ama. Halbüs'ü Burak, Burak olacaktı. Aynen öyle. Ne kadar süredir içiyorsunuz? Bırakmayı düşünmüyor musunuz? Yani aslında düzenli bir içici değilim. Evet. Ee, hani böyle klasik ya kahvenin yanında Sosyal güzel bir Sosyal içiciyim işte, diyorsunuz yani. Bulanıkken içiyorum falan diye. Öyle bir durum söz konusu aslında. Ya hayatınız pürü pak geçmiyordur. insanın kafası sürekli bulanır. Sürekli bir yani. takım şeyler olur. Ya o yüzden böyle arada sırada bulunca içiyorum ama e, dün en son gece pipo içtim. Şu an hani sigarayı bırakma günü aslında ama evet. bütün ürünlerin ona dahil ediyor muyuz acaba? Pipoyu dahil ediyor tabii. Pipoyu teşvik edelim bu bir taraftan. Sigarayı <gülüyor> bırakın pipoya bahsedin. Çok yakışıyor bir kadına falan da havaş oluyor yani. Ya şu yüzden dedim dün pipo içtim annem böyle çok kötü baktı. Dedim ki bir daha içmeyeceğim anne tamam dedim. Pipo mu içmeyeceğim ee, dediniz sütün mü tam... içmeyeceğim dediniz annenize. Ee, her türlü tütün ya. Her türlü Tip, tütün o... Margile evet. yemin ettiniz mi? Ettim ya. Annenize ant verdiniz mi? Verdim çünkü hakikaten kötü baktı böyle. Bir içler acısı, bir aşağılar vaziyette. Dedim ki koca adam oldun. Annenden şu bakışı gördün ya dedim. Daha utanmadan hala içecek misin dedim kendi kendime. Ee, Peki bunun oraydı. gazı sizce ne kadar gider? Yani... Vallahi şuna inanan bir insan hani iradeyle falan olacak iş değil bu. Yani ben mesela içmediğimde 6 ay 7 ay hiç içmediğimde oluyordu. Hani öyle ben irademi kontrol edemiyorum, içemiyorum diye bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani hani içmeyen insan içmiyor çünkü. Hı hı. Ee, o yüzden bence beni ömür boyu götürebileceğine inanıyorum ama inşallah He. götürür yani. Ama şimdi sonunu inşallah bağladığınız için <gülüyor> <gülüyor> bir, bir fazla süre kaydık değil mi hemen? Ya bir. bir küçük... de ömür boyu diye bir şey sınıladınız. O da çok tehlikeli bir kavram. Yani <gülüyor> o, o o ömrün de uzaması anlamında belki e, hiç götürmemesi sizin tek başına gitmeniz daha mantıklı olabilir. Ne <gülüyor> ee. ucu, ucu... Çok açık bir evet, kavram oldu. Evet, Olsun yani. ama Burak Bey güzel bir karar almışsınız. Denk getirmişsiniz. Annenizin aynen. bakışı bugüne denk gelmiş. Çok hoş aynen olmuş. Aynen. Ee, aynen. Bir daha ağzınızda görmeyeceğim öyle bir şey. Tamam aynen. Sadece süs olarak... E, pestilin. Bakın, pestilin. Mi? Pestil. Ne olabilir mi? E, kitaplığında pipolar süs olarak durabilir mi? Tabii olabilir. olabilir. Olabilir. Olabilir. O, o, İlk o etapta öyle. 5 yıl sonra onları da kaldırmanızı istiyoruz. Çok teşekkür aynen. ediyoruz buna, e, Burak Bey. Aynen. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere Sağ olun, güle güle Sağ olun, hoşçakalın Evet, bir dinleyicimizi de alalım Ondan sonra reklam haşa gider Sevgili dinleyiciler, bir dinleyicimiz Bu dönem için son bir dinleyici Son dinlemiyorum yani, bu reklam öncesi son dinleyici Bakın, alıyorum, aldım Aldım, aldım, günaydın efendim Merhabalar, Mer günaydın. günaydın Merhabalar, günaydın, kiminle görüşüyoruz acaba? Ben İrem Ersin İrem Hanım, İrem Hanım hoş, hoş geldiniz İrem Hanım. Eğilimize. Ağır içici misiniz siz? Ya ağır değil de yani ben de hani günde 2-3 tane... 2-3 hani tane. Bu, ha, yani öyle hani kafama göre bir paket sigara yani hani 5 gün falan gidiyor benim Ne zamandır peki bu devam ediyor? Bu 4-7 yıldır falan. 4-7 yıldır falan diyorsunuz. 40 yani yoksa 4? 4 yani. Ben 35 falan diyorum Falan diyorsunuz. Yani ben <gülüyor> ama ben siz hep konuşuyorsunuz <gülüyor> Ay ee, benim başlamam çok garip oldu. Anlatmamı ister misin? Hoş tabii hikayesi Onun Onu için. alalım isterseniz. Onun için bu konuya girdik buyurun. Bir gün ben sınavdayım kuzenimle... Evet. Sokakta oturuyorduk böyle arkadaş grubumuzla... İşte içiyorlar falan içiliyor yani ortamda. Sokakta. Bir tane de böyle hani... O zaman da daha lisedesin falan... Böyle uzun saçlı bir kit böyle... hani metalci tarzda... Ateş var mı ya dedi böyle dönerek... Ben de dedim ki yok dedim... Kuzenim zaten küçük benden 2-3 yaş... O da yok dedi... Ben o gün anladım ki yani... Dışlanmış gibi hissettim kendimi. Ateş olmayınca sigara da, ha, sigara da içmiyorsunuz falan dedi. Yani kendimi bir de kötü hissettim yani. O gün başladım. Ben adı size... miydi o adamın? Çünkü tamam. benim aklıma başka bir günah keçisi gelmiyor. Evet doğru tespit var. Benim yok, yok adı bunun Sefa'ydı. Sefa. Ana barıştınız mı sonra? Ana demekten kendimi <gülüyor> alamadım ama ilhamadım. yani falan. <gülüyor> Tanış, Tanıştınız mı sonra? <gülüyor> Sarı... ne, nasıl öğrendiniz? <gülüyor> Sonra zaten aynı ortamdaydık arkadaşlarımız falan tanıştık hani ben de sigaraya başladım Şimdi o da bir mutlu oldu böyle aa sen de o geldin ortama falan. Pis herif, pis herif. Aaa ne pis herifmiş hakikaten. Sefa. Evet, pis herif onun yüzünden ben bunlara yani karşıda böyleyim. Yağlı kafa. Böyle. Yağlıydı gerçekten de yağlı zaten tüm metalcilerin ya, saçları yağlıydı. Ya Sabahleyin içimizi bulandırdınız valla yine Olur mu canım, canım niye öyle tüm metalciler? <gülüyor> <gülüyor> ne şampuan kokan saçları mis gibi kokan şeyler var. Onlar yerineşti bence o zamanlar bütün metalcilerin saçı yağlıydı pisti yani. Vallahi sizden ateş istedim öyle saçı, adamın saçı kısa da olsa yağlı olur yağlı kafalık ayrı bir müessesedir yani e, o şeye bakma ben nice adamlar tanıyorum saçı yok kel yağlı kafa de, kafa yağlı pırıl pırıl herhalde vallahi. sizi de öyle bir başlangıç oldu öyle savunuyorsunuz bilmiyorum yani niye savunuyoruz ya biz burada sefa'yı savunmuyoruz biz sefa'yı burada günah keçisi ilan ettik bir taraftan sefa sefa sizi, sigarayı başlattı. da bilmiyorum sadece adımın sefa olduğunu. olsun biliyorum. beddua Efendim. isimden bulur. <gülüyor> Neyse askere gitti geldi. Adam biraz adam olmuş. Siz baya bir takip ediyorsunuz. Sefa'nın düş yaşamı. Hayatını dolu dolu yaşıyor <gülüyor> Do Sefa. <gülüyor> dolu dolu. sefa ya o kadar devrim yapınca hayatımda ben de takip ediyorum. Peki İrem Hanım, siz birinin sigaraya başlamasına böyle bir dolaylı da olsa bir şey yaptınız mı? Evet Yol ya, açtınız da mı? Içimde bir acıdır, ya evet esas canım. işte bence bir herkesi dönüp... <gülüyor> Sefa'yı da vardır büyük ihtimalle sigarayı başlatan da... Sefa ben de e ireme başlattım evet, sigarayı eden demiyordur bulur. yani. Neden bulur? Neden bulur. bulur dediniz bu saati e, e, reklama girmezsem levyeyle dövecekler beni. O yüzden isterseniz evet. LK'a girelim. Yerevanım. Hadi daha fazla abartmadan çünkü onun sonu yok bildiğim kadarıyla böyle evet. 4-7 falan filan derken bir paket iki paket falan gidiyor. Ee, İnşallah. O böyle biri, üçü, beşi, evet. bir. Değil. Hadi bir bırakın olur mu 9 Şubat'ta? Tamam umarım. Bu, bu düz lafı U umar, edelim müsaade umarım, edelim. Umarım diye bir şey olmaz. Yemin edin. Eğer bırakmazsanız... Yani o kadar da şey yapmak istemiyorum yani Hayır. şartlamak istemiyorum kendimi bilmiyorum. O zaman biraz şöyle şartlamak istemiyorum yani. Bizim başımıza kötü bir şey gelir belki de eğer evet, içerseniz. Evet o zaman da öyle olur. Ya işte ben de onu diyorum işte bırakmazsanız bizim başımıza kötü bir şey gelecekmiş. Bırakıyor musunuz bırakmıyor musunuz? Bizim dediğin biz, ikimizin Bugün mi? Bugün değil de yani önümüzdeki günlerde. Tamam önümüzdeki günlerde bırakıp arayın Ararım bizi zaten. olur mu? Ben tamam, biraz şansımı demeyeceğim. Söz mü İrem Hanım? Söz veriyorum tamam. gerçekten tamam. Biz de size tamam. söz veriyoruz Hoppa. o zaman. söz veriyoruz. Teşekkür ederim Allah gülün. razı olsun. Dile tamam. gülü. O konuyu cuma günü konuşacağız. <gülüyor> haydi hoşçakalın. <gülüyor> hoşçakalın. <gülüyor> Hayır, biz niye evet. söz verdik onu tam şey yapamadık onu ama. Onu bilemiyorum. Onu bu bir tabii. konuşalım reklamdan sonra burada olacağız yine. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Evet evet evet evet parçalarımız devam ediyor böyle güzel şarkılar dinlemeye devam edeceğiz e, ilerleyen dakikalarda e, ama öncelikle tabii ki bugün Dünya Sigara bırakma günü sigarayı bırakan dinleyicilerimizi ne yapıyoruz teşvik ediyoruz bırakmaya teşvik ediyoruz onun dışında ne yapıyoruz onlara apron cettan jingo ve e, dinleyicimiz Ayçak Umluca'nın Ayça e, deney. E, deney adlı e, eserini e, vermeye devam ediyoruz. E, ee, te, yani yarın aslında Apron Havacılık'tan Ankara turu veriyoruz biliyorsunuz sevgili dinleyiciler ama bugün değil. Yarın vereceğiz onu. Bugün ee, değil. Evet. Bugün de e, onun heyecanıyla yanıp tutuşurken bir yandan da sigara hikayeleri dinliyoruz. Sigarayı... Neden ki? Çünkü bugün dünya sigarayı bırakma günüymüştü meğersem. Evet. Bir dinleyicimiz daha bakalım hattımızda. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşürüz hanımefendi? Ee, ben Eylem. Nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ederiz Eylem Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Ben eşimle beraber 2002 yılında bıraktım sigarayı evlendikten sonra. Eşimin bulduğu çok güzel bir yöntem var. Bunu herkese e, önereceğim şimdi. Bir dakika nedir adı eşinizin? Cengiz. Cengiz, Cengiz. Bey yöntemi diyelim? Yoksa Cengiz soyadınız nedir? Karakaya. Cengiz Karakaya. Karakaya yöntemi diyelim? Evet Karakaya ile sigara neresiniz? bırakma yöntemi diye geçer. Evet Küt yöntemi. Küt mü? Evet. E, küt diye bırakma yöntemi. Şimdi biraz önce... E... Çok enteresan diye bekliyorduk ama <gülüyor> küt diye bırakma yöntemi. E... <gülüyor> yani çok... Herkes çünkü bunun başka bir yolu yok. İşte hap kullanmak, bant yapıştırmak, evet. sigara... E, nikotin bantları var biliyorsunuz. Evet. Bant yapıştırmak, işte bir tane içeyim, sabah öğlen akşam içeyim, ertesi gün sabah içmeyeyim, öğlen akşam içmeyeyim. Yani böyle o kadar çok yöntem deneyen arkadaşım var ki benim. Bunların hiçbiri, hiçbiri, hiçbiri kesinlikle bıraktığınız zaman bırakacaksınız. Kütür bu, kütür bırakacaksınız. Bu küt yöntemiyle zart yöntemi aynı mı? <gülüyor> yani ben çünkü bir arkadaşım da zart diye bıraktı. <gülüyor> olabilir, aynı kapıya çıkıyor olabilir. Ya, ama ama benzerlikler genç, taşıyor, evet. Bir de şaka bir tarafa şunu öneriyorum, yerine bir şey koysunlar. İşte Atıyorum ben çay içiyorum. Hı hı. Ee, onun yerine spora başladık. Ama Eylem Hanım bir şey koyunca da yerine sürekli o, olmuyor mu aklınızda? Yani bir şeyin yerine bir şey konulduğu zaman. Gökhan Kırdar da demiş zaten yerine sevemem. Yerine sevemem diye, diye söylemişiz Fahir yani ona döneceğiz şey, de. E, ben, Orjinal olan yani böyle hayatınızda o, o şeyin yeri hiçbir zaman dolmuyor ki onun yerine koymaya çalıştığınız zaman. Şimdi sigaranın yeri doldurulamaz tabii ki de. Yani bu teşvik Ama şimdi siz o kadar güzel gidiyordunuz. Hakikaten Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. En güzeli hiç içmemek. Ben çok pişmanım. Keşke hiç başlamasaydım. Ya, şüphesiz. O doğru. Ha, keşke hiç başlamasaydım. Ama şöyle bir şey. Hani onun yerini doldurmak derken olumlu anlamda söylemedim. Hani nikotin alıyorsunuz yani sonuçta. Anlatabiliyor muyum? Bu da bir nevi hani kötü bir madde. O nedenle hani yerine iyi şeyler dolduracaksan. Örneğin ben eskiden hadi duruşmaya gireyim. Bir sigara içeyim. Girmeden bir sigara içeyim Öyle sürekli klasma sigara vardı. Şimdi duruşmaya girmeyeyim noktasına gelmeden bıraktım diyorsunuz Elman Hanım. Evet, bir çay içeyim hani diyorum. Bir kahve içeyim. Bir çay bir kahve dedi. Zaten bir süre sonra onlar da aklınızdan çıkıp evet. hiç aklınıza bile gelmiyor. Peki vallahi tebrik ederiz o zaman. Bir de ben yalnız Buyurun. bir sigara ile ilgili bir şey söylemek Buyurun. istiyorum. Buyurun. Biz öğrenciyken otobüste şeye geliyorduk. Üniversiteye gelirken otobüste sigara içiyorduk. O zaman serbestti. Şimdi ben o kadar utanıyorum ki yan diyorum. Otobüste hasta mı var, hamile mi var, çocuk mu var hiç aklımıza gelmezdi. O kadar utanıyorum ki şu anda. Evet doğru. Onun için şimdi bugün sigara içen arkadaşlar da asansörde bir zaman sonra sigara içtikleri için utanacaklar. Bir an önce bıraksınlar bence. Asansörde sigara içme konusunu ona ayrı bir gün konuşuruz. Evet <gülüyor> <gülüyor> öyle insanlar da var çünkü. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Eylem valla tebrik ederiz. Görüşürüz yine. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Gidelim. Evet, ya sonra. evet Eylem Hanım söylediği şey çok doğru. Yani bir kere bağımlı olunca e, bıraksan da potansiyel bağımlısın ya. Yani öyle bir e, hayatın sonuna kadar öyle gitmemek için en iyisi e, bağlanmamak. E Ama velev ki oldu. Velev oldu. Yani. Evet velev oldu. Velev olduğunda ne yapıyoruz? İşte ne yapıyoruz? E, bırakacağız bugün de bırakmanın en güzel günü herhalde. 9 Şubat. Hadi Fahir. E... Bak hazır bugün şey de yok. Sen de bugün ben bir şeyler bekliyorum. Bir Benden de bugün nereme? bekliyorsun. Ben zaten iyice çok affedersiniz. E... Laçık. Laçka e, hatta artık hani e, amiyane tabiriyle hakikaten bu işin e, suyunu çıkartıp e, e, yalama, e, değil e, yalama noktasına geldi yani hakikaten evet. e, bir türlü ayar tutmaz oldu. E, ben de e, utanıyorum aslında çok açık söyleyeyim her şeyimi utançla gerçekleştiriyorum. Ee, burada bır bır bır konuşuyoruz belki ama... ...bir Oktay bu konuda çok dirayetli çıktı. Benim böyle sürekli bırakıp başla Artık hani mevzu etmek istemiyorum ama... E, ...benim için büyük bir... Aman utanılacak bir şey yok canım. Bunda yani sonuç olarak bırakmaya çalışıyorsun. Olmuyor. Bir şekilde <gülüyor> vazgeçiyorsun ama... Olmayacak yani bir, ya da olmuyor. Bir kararlı Otay. olmak lazım. Yani şu... Utandığın şeyi düşünmek lazım. Belki de bir kararlı olmak lazım? İstersen dinleyicimizi dinleyelim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ayşegül Özdemir. Ayşegül Özdemir. Evet. Ne <gülüyor> Çok teşekkür Peki. ediyoruz Ayşegül Hanım. Siz nasılsınız? Ben ben tabii e, hafif delirium vaziyetlerde bu sigarayı bırakmak üstüne bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun istiyordum. bırakma aşamasında mısınız? O Hocam ben 3,5 aydır sigarayı bırakmak e, niyetindeyim. Yani bırakmış durumdayım ama evet. o içteminki kötü yöntemini de denedim. Abi tam delilik durumu durumudur budur yani. Niye? No, ne yaptınız? Bir dakika. 3,5 ay önce si mi içtiniz sigarayı en son Abi bir saniye içtiniz. 3,5 ay önce. Evet. Yok abicim yani e, bilime inanmak lazım. İşte antidepresan mı kullanacaksınız? Destek mi alacaksınız? İşte uzun vadede bir şey mi diyeyim? Mesela 3 ay sana bırakacağım diye kendi içinize karar mı vereceksiniz? Evet. Neyse böyle bir şey yapacaksınız. Bir saniye biz tam anlamadık yani. Ayşe'ye giriyorum sizin hikayenizi. Şimdi 3,5 ay önce son sigaranızı içtiniz bir daha da hiç içmediniz mi? Evet mesela uyandım ve ben işi bitirdim de. Tamam süper sonra tamam, hiç süper. içmediniz. Mi? Hiç içmedim. E, tamam. Kentli, güçlü, ayakları üstünde duran, üniversite mezunu filan bir kadın olarak böyle bir işte taraftan. Abi olmuyormuş işte o iş. E, başladınız mı tekrar? Hayır başlamadım ama yani Depresio kendime yaptığım, dersiniz. etrafıma yaptığım eziyetin ha. hesabı yok. Ha. Hiçbir şeyin yerine de başka bir şey konulamıyor dediğiniz gibi. Aldınız evet, kilo yanınıza karkılır. Kilo aldınız mı bu arada? Panda <Gülüyor> nasıl? Ne kadar aldınız ayıp bir sorun? Valla beşte on arası tartışmıyorum. Sadece hani pantolonlarımın <Gülüyor> hiçbirini giyemezdim. Ona yaklaşmış o zaman. <gülüyor> yani ben moralinizi bozmak istemem ama 5-10-5 iyiyim sen. Evet. Yani diyeceğim ki hiçbir şey yerine başka bir şey konulmuyormuş. E i̇şte dolayısıyla hani öyle çay sigara falan, e, çay kahve içtim ne deminki arkadaş galiba yanlış hatırlıyor. Direkt bing aklınıza sigara geliyor. Peki geçti mi o dönem ee, Ayşe İlal'ım o cehennem, geçiyor. cehennem azabı <gülüyor> çektiğiniz ve çektirdiğiniz dönem geçti mi 3,5 ayın sonunda? Geçmiyor, geçmiyor. Geçmiyor mu? Hocam 7 önce bırakmış arkadaşlarım daha ne ki dur hele filan diyorlar. Bırakın onların lafına kanmayın siz. Hiç... Hocam yani benden söylemesi bilime inanmak lazım. Danışma merkezine mi gideceksiniz? Antidepresan mı alacaksınız. Bir destek almak lazım diyorsunuz yani. Mutlaka diyorum evet. yani öbür türlüsü sadece kendimizi aşırı yüklenme. Ha, biz yaparız böyle işler. Yani yaparız becerisi ama değer miydi bilmiyorum değmezdi bence. Ya, güzel geliyor sesiniz be Aşıgır Hanım. Yani... sesim zaten güzeldir. Şah Kadın önce daha da güzel bir kadındım. <gülüyor> yok yok y yine yine yine yine güzel geliyor. Biz öyle hissediyoruz. Maşallahınız var. var, maşallahınız hiç. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım ama yok yok hakikaten bilime inanmak tamam, lazım. Tamam yani. anladık canım bilime inanacağız. Yemin ediyorum inanacağız. İnanıyoruz şu anda yani. şu anda inanmaya başladık. Ayşegülüm çok teşekkür ederim. Canım çok teşekkür ederim. Çok ya, görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz hoşçakalın Ayşegül. Yani, yani ben şunu anladım ben bilime inanmayalım, inanmayalım, lazım. bilimle hiç <gülüyor> alakası yok. Yani ben onu anladım. Bilmiyorum doğru mu anladım? Birisi Ayşegül'e o şey dedi. Ayşegül'cim bilme inanmıyorsun sen. Ya ne alakası var yani sonuçta diye diye kadıncağızı delirttiler en yani nihayetinde. Vallahi İstanbul'da 95'te biliyorsun Bakırköy'de bir e, merkez kuruldu. Bununla ilgili olarak. Evet. E, alkol ve madde bağımlılığı tedavi eğitim merkezi. Ama tam burada da e, sigarayı. Ben e, orada şey diye korkuyorum ya sigarayı bırakmaya diye giden adamlar orada bir takım başka maddelere başlayacaklar diye. Çünkü biliyorsunuz hep haberler. Madde alakalı. bağımlılığı mı? Madde bağımlı. Orada böyle başka madde Bağlıları da oluyor ya. Valla rekor kırmış ama. Her ayrı kalıyorlar. 2011 yılında e, rekor kırmış, rekorunu kırmış. E, toplam 10 bin başvuru yapılmış. İyi. Ondan sonra e, sigara bırakma poliklinik falan falan falan falan falan, falan falan falan falan falan. İyi. Evet. Iyi. Yani bir rekor sayıda bir şey elde edilmiş. Hadi Buyurun. bir dinleyicimizi daha da. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Sana Yılmaz ben. Ee... Ne Yılmaz efendim? Tamer. Tamer Yılmaz. Tamer, Yılmaz. Evet. Tamer Bey hoş geldiniz. Bilime inanan mı? biririmdir diyor musunuz? <gülüyor> evet. İnanıyorum. Ne, evet. Bıraktınız mı sizde? Ben yılbaşına bıraktım. Abi ne kadar daha tazecikten bırakmış evet. oğlum? Ne, ne kadardır diye? içiyordunuz Tamer Bey? Önce onu öğrenelim. 94'te başlamıştım ben. Ooo. Tarihler arada konuşuyor. Bir, arada bir iki yıl şeyim var. Pas. Devamsızlığım var. Evet, iyi. Devamlılık diyelim biz ona, da. öteki kısma devamsızlık <gülüyor> evet. diyelim. Tamam, sonra, sonra şimdi tekrar şey yaptım işte, inşallah. Doğru, bir baskı mı geldi, çocuk sahibi mi oluyorsunuz? Başka nedenlerden ötürü, ee, ötürü? Evlendim, söz vermiştim eşime. düğünde bırakacağım diye, düğünde bırakamamıştım. Ne, ne zaman evlendiniz? Yaptım. 17 Aralık. Ha, bir yakın evlenmiş, 3 yani yıl önce evet. evlendi falan yok, diye yok, bir şey haydi, diyeceksiniz <gülüyor> diye korktum da. İyi, yine şey yine ediyorum. çabuk, hemen toparlamışsınız yani, verdiğiniz sözü, eşiniz içiyor mu bu arada, tamam mı? Yok, içmiyor, hayır. Çünkü şey dedi, ailede bir kişi içebilir, ben içeceğim. <gülüyor> Tam Ercim. Ne oldu peki o Ayşegül Hanım'ın bahsettiği gibi bilme inanıyorum dediniz ama yani o ıı, cehennem ben... azabı çektirdiğiniz dönem devam ediyor mu çevrenizdeki? Şimdi bu, bu şey için konuşmak istemiyorum yani şu an çok erken ama ilk bırakmam şeydi, Mayo Clinic'in bir yöntemi var işte sizin de az önce söylediğiniz gibi. Şey bir gün vermek. Evet. Aa o bir yöntem, evet, yöntem mi? Demek. Evet, Mayo Clinic'in şeyi var. Bu birkaç aşamada şey yapıyor, işte o gün verince şey yapıyorsunuz, kendinizi alıyorsunuz bir de Herkese söylüyorsunuz ikinci aşaması o. Evet aynı. Bugün şu gün bırakacağım diye zorluyorsunuz kendinizi. Yani Zaten olmaktan korkuyorsunuz. Kendi kendime var olan bir yöntemi bulmuşum ben. Hiçbir <gülüyor> yerden görmeden. Aynı şeyi de, yapıyorum ben. Evet. Bir de onun bir önceki aşaması var. Hazırlık aşaması. Sigarayla e, hazırlanmak. Evet. E, şeyi kesiyorsunuz. E, mesela yemekten sonra içmeyi çok seven bir insansınız ve örneğin yani her yemekten sonra sigara içiyorsunuz. Hı -hı. Üç 3 ay boyunca şeyi kesiyorsunuz. E, yemekten sonra sigarayı bırakıyorsunuz. Yani sigarayla hayatınızda özdeşen şeylerin arasındaki balantıyı koparıyorsunuz ondan sonra hazır oluyorsunuz şeye, gün vermeye. Hmm. Hmm. Güzel bir yöntem gibi duruyor. Başarılı evet, ben, oldun. Ben bu şekilde yaptım. 2 yıl ve o bırakmam çok şey geçmişti. Çok rahat geçti. Hmm. Yani bıraktığım zaman bayağı rahat bırakmıştım. Ama şimdiki küt yöntemi... Küt yöntemi zaten geçer. O, evet. Kützat da hakikaten şey olduk. Yani şu anda biraz... Mağduriyetim var mı diyorsunuz? Var. Ama evet. bunlar çok geçici süreler. Tamer Bey. 2-3 ee, gün önce beraberle savaşırken bir bey geldi. Evet. Tekrar sigaraya başlamıştı. Konuşuyorlar aralarında. Ben bir plaklık sarsınızca sordum... Ne kadardır bırakmıştı dedim. 6 yıl dedi. Hey, Peki aman. ne zaman geçiyor bu dediğim şey? Hiç geçmiyor dedim. İntiyat dedi. geçmedi dedi. Geçmiyor. O kafada bitiyor galiba işte. Herkese evet. söylediği o. Yani bağımlı, potansiyel bağımlı olarak yaşamını sürdürüyor. Yani evet. e, o yüzden Tamal Bey ne kadar böyle vakit geçirirseniz sigarasız <gülüyor> o kadar kar. Yani evet. Gönül ister ki ömrünüzü sonuna kadar geçirin. Bakalım ee, hadi bakalım. Bizden çok tam şey. destek. Ne tip bir destek verebiliriz hiçbir fikrim yok ama Tamal Bey evet, tebrik edelim sizi. Vallahi. İşinin desteği bence yeter de artar bile Tamal Bey. Doğru fare. Çok güzel söyledim. Evet çok teşekkür Ol. ediyoruz. Tam görüşmek günlüğün üzere. Hoşçakalın. Evet yani adeta birer ibret, e, i̇bret şeyi, vesikası. vesikası olan e, <gülüyor> dinleyicilerimizi dinledik. İsterseniz biraz da ibret vesikası reklamları dinleyelim Bilmiyorum sonra. Tamam. İbret sonra deyince bir ikinci kelimeyle tamamlasana vesika dışında başka bir kelime. İbret, bir, ibret fotoğrafı, ibret e, coşkusu, ibrete küt. Olmuyor. İbret'e alem. Günaydın aydın Günay, ay, ay, günaydın, ay, ay, ay, günaydın, <gülüyor> günaydın. Evet, <gülüyor> ya, ya. evet. Bizim eşvize boğan haberler bugün gazetelerde gerçekten boy boy yer alıyorlar. Onlara da ayrı bir zamanda inşallah şey yapacağız, göz gezdireceğiz. Son bir dinleyicimizi alalım, onun da. Hadi en bu son. Bu konuda son. bir söyleyeceği varmış. Günaydın. Günaydın. Yokmuş demek yokmuştu. ki. Yokmuştu. Meğersem yokmuştu. O dinleyicimiz yokmuştu sevgili dinleyiciler. Ee, yani hani çok kısa alabilirim. Çok kısa. Son 5, son 4, son 3, son 2. Evet. Maalesef diyeceğim noktada. Geldi mi? Ee, dinleyicimiz bu... geldi. Dur ben günaydın diyeyim bu sefer. Günaydın de. Günaydın. Günaydın. Hah. Hoş geldiniz. Türker. Türker ben. Türker Bey ben hoş geldiniz. Konuklu. Çok Ağzını iyi. Sağ Neredesiniz? İstanbul'dan arıyorum. Aa ne kadar güzel. Neredesiniz Merhaba. İstanbul'da? İstanbul'da Taksim'de yaşıyorum. Nerede çalışıyorsunuz? Ee, bir internet sitesinde, alışveriş sitesinde çalışıyorum. Aa ne kadar güzel. Aa, Evlerden kadar mi? mi çalışıyorsunuz hep? Efendim? Evden mi çalışıyorsunuz? Hayır. Gidirsek ofiste çalışırım. Evet. Hadi bakalım, Türker peki. Bey. Pek. Biz yayının sonuna geldik ama Türker Bey sizi de almadan edemedik. Ee, siz bıraktınız mı sigarayı? Hemen bir iki bir şey alalım sizden. Ben bırakamayanlardım. Bırakmaya. Ah, yöntemiyle hı hı. Ee, biraz idare etti ki day. Peki Sonra... akupunktürde iğneler hakikaten acıtmıyor mu? acıtmıyor. Çok ince. Çok ince oldukları için yani e, batırdıklarında böyle ufak sanki sivrisinek ısırıyor gibi böyle. Kaşınıyor mu peki? Kaşınıyor gibi. Evet. Kaşınıyor zaman zaman. Hmm. Ee, bir, bir, bir, bir idare ay beni idare etti. Ama Nereye? Bir, bir, bir kulağı, bir, bir mı, kulağı mı yapıyorlar? Nereye yaptılar? E, bu baş parmağın eti et kısmı var ya böyle arada. başparmakla oh, oh, et, işaret etli. parmağı arası. Evet. evet o etli aha. yerden bahsediyorsunuz. Evet. O etli yeri batırdılar. Kesilen yani yer. Çünkü tam ha, kesilen sizin yer. Sizin buçla tısla falan gezdiriyorsun böyle işte sigara canı çek çekerse bunu gezdir falan demişlerdi bana. Neyi gezdiriyoruz? Ben anlamadım. Neyi kula gezdiriyoruz? Kulakta kulakta olan e, bu iğneye, kulağa tıkan iğneye. Tamam. E, eğer sigara canı isterse bu e, mıknatısı gezdir demişti. mutlaka vermişlerime böyle doktor. Ha bu o arada iğnelerle mi dolaşıyorsunuz siz? Evet, kulağa böyle e, kulak içinde öyle uzun uzun değil böyle ufak. Yara bandı, e, bandı gibi değil küçük. mi? Yara bandı gibi böyle yapıştırıyor var evet, gibi. Evet, küçük rapti gibi böyle tamam. ama çok küçük. Oraya değdiriyorsun. O şekilde bırakmıştım 7 ay. Sonrasında McDonald's'ı e, alınca de, elinizden anladığım kadarıyla evet. tekrar sigarayı aldınız elinize. Belki evet, onun manyetik e, alanı bozulmuştur, bir şey e, olmuştur. Olabilir, olabilir. Evet. Öyle yani. bir şey var mıymış peki? Böyle kalıcı bir şey yaratmıyor muymuş? Yoksa sizin Yok, şeyiniz tamam, mi başlamak? Tamam e, isteyerek başladım tekrar. Hı. Özgür Söyle. irademle başladım. Özgür diye. iradenizle başladım. Pişman evet. mısınız? Bugün dünyayı, dünyayı bırakma günü değil. Tabii dünya <Gülüyor> sigarayı bırakma günü. Dünyayı, e, pişman değilim yani bu aralar. Hoşuma gidiyor sigara içmek. Hani işte, Ama bütün gündür biz şimdi şey konuşuyoruz. Nereye getirdiniz? En son telefonda sizsiniz. Bir e, pişmanlık mesajı verin diyor yani falan. Yani eee ciğerlerim ağrıyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Yanıyor Türker Bey. Evet, Türker aynen. Bey. Çok teşekkür ediyoruz Türker ben Bey. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın Hoşçakalın Hoşça kalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın. Ee, akşamlar mı dur. dedi? Evet, bir programımızın daha sonuna geldi. Kime veriyoruz cingomuzu? Kime veriyoruz e, experiment yani deney adlı eserimizi? Ankara'da geçen bir hikaye Ayça Kumlucan'ın Deney adlı kitabı. O yüzden Türker Bey verelim mi? Hadi sonradan tamam, İstanbul'dan. Tamam. Ankara'daki hikaye İstanbul'da okusun. İstanbul'a gönderelim. Türker Bey'e bir, bir kitap kitabımızı. hediye ediyoruz. Onun dışında apron havacılıktan da. Cingomuzu. E, cingomuzu da kime verelim? Kime verelim? Eylem Hanıma verelim mi? Eylem Hanıma verdik gitti. verdik gitti. E, hayrını görsün. Tüm dinleyicilerimize de teşekkür edelim. Ne diyelim? Ne diyelim? E, Çok teşekkür ederim. Bil, bilime edelim. inanıl, inanıl. Bilime inanıl. Evet. evet. Bilime inananlar köşesinde tekrar sizlerle beraber olacağız. Yarın tekrar bir Oraya gelinceye dek hoşçakalın. Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile Haftaya Paydos. Şahane bir program oldu. Demula merhaba. Beliple de birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Kesinlikle geleceğiz. Sayenizde bu geceki prova Abi da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim? <gülüyor> ben konuşturmayı başardınız. izledim. <gülüyor> ben çok teyit aldım. Haftaya Paydos, Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile her cuma saat 19'da Radyo Tüde. İyi bir şey yapıyorsunuz. Hakikaten...